Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'im, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Laflayacağız dinleyicilere, İyi akşamlar. Bugün ne Atilla'nın evindeyiz, ne benim evde. Başka bir yere misafir olduk. Nereye geldik? Hatika? Evet sevgili Cem Sorguç bizi misafir ediyor. Top ağacında şahane bir ofiste, bürodayız, bir mimarlık bürosundayız. Ama hepsinin hikayesini de dinleyeceğiz tabii. Evet. Şimdi siz görmüyorsunuz o kadar ama ben yemyeşil bir yere bakıyorum. <gülüyor> Top ağacının güzel tarafı budur. Evlerin arka tarafları inanılmaz yeşil. Cem Sorguç teşekkür ederiz. Bizi Hoş misafir geldiniz. ettin. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, ne yapıyoruz? Her zamanki gibi bir, bir eğitimden evet. başlayacağız. Eğitim hayatıyla girelim. Ee, ama tamamen Cem'e bırakıyoruz. İstersen <gülüyor> ilkokuldan başla, istersen <gülüyor> üniversiteden. Tamamen evet. sana kalmış. Ee, evet. Aslında e, değil mi bu eğitim sorusu hep böyle üniversiteden başlar genelde ya da dilisede <gülüyor> ee, kalır ama herhalde kemikleşmesi ve belirli noktaya gelmesi hatta tercihleri şunlar bunlar daha evveli. Hatta Tabii birazcık idrakımızın da tam olgunlaşmadığı noktalar ben e, çok dağınık okudum onu söyleyebilirim e, yani tek tek adreslemek yerine e, hem Anadolu'da e, hem muhtelif okullarda e, dağınık okudum epey e, babamdan görev görevi, yüzünden, görevi yüzünden, yüzünden evet, sürekli biz yer değiştirirdik dolayısıyla e, Mardin'den yola çıkıp Doğum itibariyle e, muhtelif yerlerde okuyup en son e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak bugün telaffuz edilen ve bilinen benim zamanımda Mimar Sinan Üniversitesi olan ama 83 e, YÖK yasasıyla o ismi almış. yani Biz akademi hmm. olarak akademi. telaffuz edilirdi bizim okulda hala bizim dönemimizde. Evet. E, bize de açıkçası akademi yapıştı. Akademi akademi tabii, derdik. Tabii. Akademi Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Evet. Çok güzel. Peki bu özellikle üniversite öncesinde farklı yerlerde okumak ne kattı sana? Daha bir şey katmış olmalı. Yani. Evet, bunu insan daha sonra fark, fark ediyor, ediyor aslında. E, çünkü bir e, bu baş, bir takım şeylerle baş etmenizi ve bazı e, kabuğunuzun biraz sertleşmesine galiba e, sebep oluyor. Yardımcı oluyor. Bir e, de e, şu var zaman içerisinde insanın. E, Farklı insanlar, farklı yerlerde farklı insanlarla tanışınca... Yok bir şeyler çalabilir derdimiz Evet. evet. Oh, Telefon Ofis çalıyordu. nasıl olsa Sofis. Evet. <gülüyor> Şimdi evet. fütüphan Telefon... telefondan <gülüyor> güzel bir iş gelmiş olabilir. Telefon çalmazsa korkmak evet, lazım. Evet. <gülüyor> e, dolayısıyla e, farklı sınıflardan, farklı yerlerden... E, Farklı insanlarla, farklı iş yapan insanlarla, aileleri farklı olan insanlarla bir arada oldum. Aynı yerde oynadım, beraber arkadaşlarım oldu, hala da görüştüğüm insanlar var. E, bu da açıkçası birazdan ne derler buna böyle insan anlamak ya da daha az... E, İnsan sarraf olmuyor, yöneliyor bir Evet sarraf olduğunu bilmiyorum ama biraz daha böyle şey oluyor, daha tahammülün yüksek, yüksek oluyor. Yüksek oluyor değil mi? Evet, bir o, de şöyle anlayabiliyorsun ya da. Evet. Şöyle bir şey de aslında söz konusu. Her gittiğin yerde oraya bir uyum gösterip ve kendini orada biraz kabul ettirecek pozisyona gelmek. Her seferinde sıfırdan başlıyorsun. İşte bir konfor alanından evet. evet. çıkmak gibi bir şey aslında. Yani evet böyle, değil bir değil taraftan aslında böyle beşeri olarak bir politika da gelişiyor. Hı -hı. ister istemez. Hı -hı. Öyle Hı -hı. bir şey var hakikaten. E, dolayısıyla böyle bir faydası olduğunu herhalde zaman içerisinde söyleyebilirim. Bir de e, insanın eğer varsa e, içinde veya mayasında veya daha sonra ediniyorsa o kibir denilen tehlikeli noktayı törpüleyen bir şey bu bence. Doğru çok doğru evet. çok güzel. Peki e, ben de akademide okudum e, Fransızca Akademi e, Boz Ağar diye geçer <gülüyor> güzel sanatlar. Biz de onu hep derdik akademi bozar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü oraya gelir gelmez hemen herkes bir pipo, oyunda bir tane filar falan işte akademi bozar akademiye giriş peki e, yani nereden geldi evet, Neymar evet. olayım ben evet. kolay değil çünkü akademi ve evet, evet. da yani bunlar böyle bizim zamanımızın bir kalitenin üstündeki bir çatan üstündeki okullar evet şöyle bir birkaç Örnek vardı önümde. Benden büyük. Hı. Aile dostumuzun Hı. E, çocukları, benim de arkadaşlarım. Benden biraz daha büyük. Onlardan e, hakikaten e, anmam lazım. İyilerdi yani Çok faydası oldu bu anlamda. Hem anlatmaları hem de aslında e, geldikleri zaman o sırada ben e, Antalya'daydım. Antalya'dan akademiye geldim. Mimar Sanayi'ne evet. geldim. Onlar böyle ara tatillerde geldikleri zaman Hı. aralarındaki o, bir iki kişi karşılaştığı zaman ya da bizimkilere kendi annesi olasını anlatırken böyle bir içim şey olurdu, hoş olurdu böyle aa ne güzel bir dünya falan filan diye. Ee, ki onlar e, endüstri tasarımı, e, grafik, benzeri takım mecralarda okuyorlardı, disiplinlerde okuyorlardı. E, onun bir faydası var yani bir kere oradan geldi. Bir ikincisi benim babam e, e, el becerisi de olan ama inşaat temelli e, birisiydi. Yani evde kendi kendine birisiydi. E, harita da yapardı haritada da büyütürdü ee, bir şeyler de katlardı cilt de yapardı çok küçükken bana cilt yapmayı öğretmişti cilt kapağı yapardık şu falan filan dolayısıyla ondan dolayı bir mimariye meylettim ben ee, diğer taraftan e, böyle bir da olunca üstüne gelen anlatılar olunca gündelik hayata da girince bunlar e, mimar açıkçası benim için koşulsuz böyle bir adres oldu baya bir ilişki bir seçim evet, evet, yani. zaten 4-5 tercih o Tabii. zamanlar bizim zamanımızda işte bir şey vardı Tabii. Da, e, bir tercih ederdiniz e, malum giderdiniz 4-5 tercihim vardı hepsi de mimarlıktı ee, ve e, hakikaten şeydi yani mimar sinan benim için önemliydi en çok istediğim oydu oraya girdi ama bir yetenek sınavıyla falan Hayır, bizim yani normal üniversite değil sınavı gibi, gibi evet, değil mi? Doğru 83, mimar sinan olmuş 83 yüksek öğrenim mesasıyla tamam, beraber doğru, doğru. E, e, diğer disiplinler yani resim, heykel, endüstri, hesamı, grafik onlar hala Üstüm ve hala, öyle e, hala, hala da öyle evet. alıyorlar. Evet. Ama mimarlık e, merkez üniversite sistem üzerinden da evet. Onda da şöyle bir şey söyleyebilirim. O kadar büyük bir ısrarım varmış ki bu konuda mimarlık okuyacağım ve mimarlık Ben aslında edebiyat öğrencisiyim. Hatta hmm. ben bunu mimarlık okumak istiyorum dediğimde babam bana ya sen edebiyat sen okumak istiyorsun ya. çünkü edebiyat okumak istiyorum ama mimarlık istiyorum falan hmm. beraber. Yani Bu da bir çünkü mev, matematik fen alıyor. Evet. Ee, yok dedim ben edebiyat okuyacağım ve edebiyat seviyorum. Çok Belki iyi. Belki bir kayı Bir sene bir müsaade istedim okuldan sonra sonraki geçtim Süper. Harika. Güzel, güzel hikaye. Bir. Evet güzel hikaye. Ne yapalım? Mardinin Mardin Mardin. güvercinleri evet. ne kadar güzeldir ya. Yani. Hala evet. var mı orada güvercin bakalım? Var Hala var. Evet. Ben de bir ara güvercin beslemiştim. Bir hala ki, var balkonunda gelip giden onların, da... e, dostlar var. <gülüyor> bir 40 tane, 50 tane yakın o sokak kadar. güvercinleri var. Hı. Aa, fakat bunlara hale geldik ki artık gelip camı tık tık tık gagalar vuruyorlar. Bazen ben eğer unutursam onlara bir şey vermeyi çıkıp balkona şeyleri yemeklerini verince hepsi mutlu yedikten sonra gidiyor. Bazen yuvalıyorlar balkonda. Balkonda yavrular oluyor falan. Hı. Öyle hikayelerimiz var. Güzel. Hı, güzel. Güvercin çok. Enteresan hayvan. Tabii. Evet güzel hayvan. Aslında bu güzel hayvanlardan şehrin içinde çok olması lazım. Ki diğer hayvanlara eğitsinler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Evet. Peki bir parça arası verelim o zaman. Evet verelim. I got you, I feel good diyelim. Diyelim Joshua Redmond'dan gelsin. James Brown klasiğinin evet. caz yorumu diyelim. Joshua Redman, 1969. Atilla sen de Evet, yaşıyorsun? bizim yaşlardı. Hı. Güzel bir saksı. Yani Cemre benim yaşlardı, evet. demek <gülüyor> Abi, benden de... Yanlış, yanlış anlaşılma olmasın <gülüyor> diye bak söylüyor. Benden de birazcık büyük diyelim. Gelsin bakalım. Hep birlikte dinliyoruz. <gülüyor> Sevgi laflayacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz bu akşamki konumuz sevgili Cem Sorguç mimari eğitimle girdik her zaman yaptığımız gibi şimdi ikinci soruda birazcık iş hayatı kariyer nasıl başladı nasıl gelişti onları dinleyelim senden evet şimdi bu kadar aslında mimarlığı isteyerek okuyup ondan sonra eğitimin belli bir noktasında mimarlıktan sıkılan var mıdır bilmiyorum ama benim birazcık öyle oldu. Hmm açıkçası daha doğrusu bir okulu uzattım ama bizim e, namı vardır zaten. Okul öyle personelinde mimarlık bitmez. da bitmez. <gülüyor> e, tamam onu bir tarafa e, koyalım. Fakat e, çok mimarlık yapacağımdan emin değildim açıkçası. Dolayısıyla. E, İyi bir öğrenci miydin okulda? Vasat bir öğrenciydim. Vasat bir öğrenciydim. Yani ilgiliydim ama vasat evet. bir öğrenciydim. E, i̇steyince Böyle Yap. bir şeyler yapıyordum yoksa terk ediyordum. Öyle bir durum var. Not ve şey üzerine hiçbir zaman yürümüyordum. Bitirmek üzerine de gitmiyordum. Ben nitekim de son birkaç sene zaten çalışmaya başladım. Okula uğramamaya başladım. Muhtelif şeyler yapıyordum. Dışarıda da aynı şekilde. Bitirdikten sonra da 3-5 sene açıkçası başka şeyler evet. de yaptım. Yani başka derken böyle bir takım yazı çizi dünyası. Ondan sonra oyalandım diyelim. Sonra mimarlık yap hep vardı aslında. Hmm. Yaşantecilik yapıyordum ve bir, bir ofiste çalışıyordum fakat böyle agresif bir şekilde yapmıyordum. Hatta böyle ofisim olsun hmm. bir süre sonra ofis açayım tasarım yani yapayım işim olsun falan. hiç onlar aklımdan hmm. geçen şeyler değildi. Ee, belki de ondan bilmiyorum böyle zaman yavaş yavaş yavaş yavaş, e muhtelif e Çalışma hallerinde ve alanın muhtelif yerlerinde hem sahada, malzemede, iç mimaride, binada, her yerde açıkçası çalıştım. Aslında orada acayip bir birikim oluyor. Evet, evet. Öyle oluyor. Yani televizyon dekoru da yaptım, fuar stand da yaptım, tiyatro dekoru da yaptım. Ondan sonra bunların hepsini Dolayısıyla... Ne oluyor? Daha sonra bunları şöyle anlıyorsunuz aslında profesyonel. Şimdi ofiste de yıllar içinde ya da öğrencilerle de konuşurken bunların hepsi size bir takım şeyleri idare etme ya da bir şeylerle baş etmeyle ilgili bir şeyler veriyor. Getirin. Yani bir zamanla mesela fuar yapıyorsan fuar, bir dekor zaman var. yapıyorsan mesela hatırlıyorum yılbaşı dekoru yapıyoruz. Bir gün önceden 30 30 Aralık. Aralık değil mi? <gülüyor> 30 Aralık'ta teslim ediyorlar sana yeri. İşte ne bileyim e, ya sahne alacak veya sibercan bir sonraki gün o yılbaşı programında sizin 48 saatiniz var ya da yok, yok. çünkü öbürleri de gelecekler ışıkçılar, ışıkçılar. orada o işleri halletmeniz lazım. lazım falan. Bu mesela hem malzemeyle kapışman hem tabii, tabii, sahayla tabii. kapışman Zaman hem zamanla yok. kapışman gibi muhteli şeyler. E bunlar zaman içerisinde başka şeyler olarak yani böyle kümülatif olarak e, geliyor açıkçası. Bak, böyle çok ortak şeyler yapmışız <gülüyor> benzer. <gülüyor> Benim de öyle bir lansman şirketim vardı. Ben de sahne işleri yapıyordum. Dekor işleri yapıyordum. Fuar işleri yıllarca. Evet. Araba fuarı yaptım. Öyle diyor araba fuarında. Bin küsur metrekare bir tane stand. Evet. Yani ufak şeylere Bilal de benzemez. Ama. Ve işte atıyorum. Üç gün süren var. Dört gün süren var. Zaman, malzeme, insan, Orada kaynak yaparken adamın ayakta uyuyup ikinci kattan aşağı düştüğünü gördüğüm vardı. Ya. Yani. <gülüyor> Elimde kaynak <gülüyor> mı? <dönsü> uyuyor. <gülüyor> Güzel hikayeler. Güzel hikayeler evet. Böyle böyle Çok geldi. Evet. Evet. Sonra ama bir, şey, bir, bir noktada kendi 2000, evet evet. Ondan sonra biraz daha böyle hardcore çalışmaya başladım ee, ve bazı yerlerde sonra bu tabii sahanın hem uygulamanın getirdiği hem detayın getirdiği hem ölçekler arasında çalışmanın getirdiği e, durumla bazı ofislerde e, bir baktım şeyler benim üzerime yıkılmaya başladı. Projelerle. Projeler. Ondan sonra e, üstüme yıkılıyor ve Kimse de arkasına bakmıyor devam ediyor öyle birkaç birkaç derken sonra gene hani böyle bir şey niyetim yoktu yani bir ofisim olsun şu bu falan filan ama 2000'den sonra 2000 yılı itibariyle denk gelir ya bir şeyler mecbur kalırsınız hakikaten öyle bir şey oldu. Onun için fatura kesmeniz gerekli. Resmi bir şeyiniz olması gerekti. E ne yapacağız? Hadi bir şey kurmamız lazım falan filan. <gülüyor> İlk önce şahıs şirketi kurdum. Ondan sonra o da yetmedi. Yok o olmaz bilmem ne falan filan diyeceğim. Yani zorlaya zorlaya. İstemeyi istemeye. ama yani o küçük ölçekten bayağı <gülüyor> evet, çok evet. başarılı bir mimarlık evet, ofisine evet. dönüştü yıllar içerisinde. Evet, zaman içerisinde en sonunda da, da 2014'te şey ödül, ödül, ödüllü bir evet. mimari evet. ofise dönüştüm. Evet. Enteresan. Peki bir müzik arası Tekrar verelim. Tekrar devam edeceğiz. Evet devam şey, edeceğiz. Şey bitmiyor. Çalışma hayatta Hı -hı. bitmiyor. Bitmiyor. Peki. Peki ne gelecek Ahmet? Ee, a Hard Day's Night diye diyeceğiz evet. Count, Count Basie orkestrasından bir Beatles parçası olacak. Şimdi sonraki parçalara da bakıyorum evet, bayağı bir böyle bir cover seçmişiz. Enteresan olmuş. Evet. Count Basie orkestrası çok enteresan. Count Basie 1904-1984 arasında yaşamış. İlk Beni Moten Orkestrası'nda başlamış, hı. çok enteresan, orada piyanist olarak başlıyor. Adamın ölümünden sonra orkestra buna kalıyor. Kalıyor, evet. Enteresan, enteresan bir hikaye söylüyor. Sonra de, da anlatıyor. çok başarılı oluyor. Evet, evet. İlk defa böyle ee, caz müziğinin konser salonlarına girmesinin Kesinlikle. başlangıcı. Count Basie, baba orkestra böyle yaylılar, nefesler. Şahane. Peki. Onlar laflayacağız dinçleri. Atilla Aygün'in parçaları seçti. Cem Sorguç bizi misafir etti. Fincanlarımızda harika bir filtre kahve var. Bu kahve nereden? Bu kahve e, biz bunu bir kahveciden alıyoruz ama şimdi hatırlayamayacağım. Yani, Aa böyle blok alıyoruz. Arkadan güzel evet. Güzel. Sen sormasan ben soracaktım. Evet. Güzel bir kahve. Ee, güzel kahve. Yıllardır da onu kullanıyoruz. Ha, harika yani her zaman kısmet olmuyor kırmızı ofise geldik şimdi kırmızıyı bulamadık <gülüyor> burada ama <gülüyor> kahve içiyoruz harika Aa, bu mimarlık hikayeleri bitmez çalışma hayatı evet hadi devam edelim o zaman yani bu tabi mimarlık böyle çok hayata angaje bir şey olduğu için evet. bir eğer mimarlık yapıyorsanız mecbursunuz müsaade edeceksiniz o mesle sizin canınıza okuyacak ve bütün her şeyinize girecek özel hayatınızı ve şey hayatınızı, çalışma hayatınızı birbirine katacak. Yani mimarlık böyle tuhaf bir meslek yani hakikaten. Küstah, şey, hakikaten kibirli, dağıtıyor, her şeyi dağıtabiliyor. Dolayısıyla hikayesi de bol oluyor. Çünkü her yere dokunuyor yani hani bir Bak, kenarda unutayım bırakayım falan filan diyemiyorsun. Ha? Halbuki Sen bankacı olsan mesela yoktu. yaptığın hesapları en son kağıda evet, yaz, evet, çık, evet, git, git, seyir evet, gün da devam et. Evet, evet, öyle yani, bir şey yok. Çünkü, evet, yani ben sabahın köründe gecenin bir vakti uyandım çok olmuştur yani, kafa. Muhtelif bir sürü meslekte oluyordur yani çok yüceltmeyin e, şeyi ama Messi ama çok böyle bir şeyi mesle. var. Evet, evet. Yani öyle bir e, ha hakim olan bir yeri var yani insan hayatına. Ondan dolayı da evet hikayesi bol. Peki mesela hep e, tabii biraz da bu camianın kenarında olduğum için, aydınlatma tasarımı kısmıyla ilgilendiğim için hep şeyi duyarım mimarlardan hikayeyi. Bir müşteriyi memnun etme durumu vardır. Ve de hiçbir zaman kolay kolay memnun olmamak üzerine kurgulanmış bir müşteri tipi vardır. Evet. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? ya? Ya Ben çok mimara onun için şey diyorum olması gereken ve matematiğe çalışan bir şey sunulduğunda adam orada e yeterli olmayan bir bilgiyle çok alakası bir şeyler istemeye başlıyor ve onu evet. ikna etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani onun belli bir limiti var, herkes için farklıdır bu davranış muhtemelen evet. ama ben de e, bir yere kadar geldikten sonra hakikaten o işten çıkmak, onu terk etmekle ilgili bir e, durumum Reaksiyon var, var. var, var. yaptım bunu çok, hmm. Aa, yapabiliyorum yani bu işin başında olmayabilir işin ortasında da olabilir. Çünkü bir süre sonra şunu söylüyorum açıkçası ya benim oradaki varoluş nedenim benim tutulma, biz bir servis sektörüyüz. Tabii. Dolayısıyla benim tutulma neden ve destek olma nedenim bir gerekçesi var. Siz bana bir e, bunun karşılığında bir ödeme evet. yapıyorsunuz. Ben de size hizmet ediyorum. Evet. Hizmet sektörü bu öyle şey. e, Dolayısıyla o noktada ipler koptuğu zaman yalnız bırakıyorum. Ne diyorum ki yani. Buyurun yani Hanım bu Nasıl ilerlemek istiyorsunuz? Ee, diğer taraftan aslında yıllar önceden bizim bildiğimiz yani hep böyle bizim duayenlerden, büyüklerimizden de bildiğimiz bir mimarlık profili var. Hı hı. O mimarlık profili burnundan kalaldırmayan bir profil. Hı. Şimdi o böyle e, her şey sorgusuz sualsiz kabul edilsin, hı hı. çizilen yapılsın, söylenen doğrudur gibi böyle daha çok şey ekolün içerisinde yani belli bir modern ekolün içerisinde yürüyüp gelen bir şey var tabi orada çatışmaları dinlemek o çatışmaları onun üzerinden bu minvalde konuşmak doğru ama bir taraftan da bugün geldiği nokta itibariyle en azından benim yaptığım davrandığım mimarlık şeyi kurgusu biraz bunun dışında kalıyor aslında Ay. benim akranlarımın da öyle bence yani iş yapma ve mimarlığı konumlandırma ve bunu e, işverenle ilişkilendirme hali eskisine göre biraz daha farklı açıkçası yani daha En azından ve daha Evet esnek yani ben mesela yumuşak, dinleniyor Dinleniyor yani. Ben bir taraftan bunu da seviyorum yani daha, daha e, yıllarca da sahada çalışmış birisi olarak hala da halade ben birisi olarak ben bütün uygulama e, bilgimi sahadan öğrendim. Ustadan taşerondan şundan bundan. E dolayısıyla belli bir noktada ofis binası yapıyorsanız ya da konut yapıyorsanız onun bir geliştiricisi varsa gayrimenkul geliştiricisi e onun sizin bilmediğiniz bir takım şeyleri size söyleme evet. durumu var. E dolayısıyla bu tasarım için bazen bir girdi olabiliyor. Hı -hı. Yani bizim bağlam dediğimiz şeyin içerisinde işveren bilgisi ve güncel durum da söz konusu. Tabii. Biraz bu da açıkçası Hı -hı. E, değişen ya da şey olan bir hikaye. Dolayısıyla e, olabilir dediğinde çok haklısın Ahmet ama e, biraz da değişiyor sanki o taşlar biraz daha farklı farklı var var, evet. Anladım. Cem bir de bu iş hayatının haricinde Bilgi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve şimdiki adede Mimar Sinan'dan senin yakana yakışıp çektikleri <gülüyor> konular var içeriye. Evet. <gülüyor> Evet, bu... Niye bunlar yakana yapıştı sende? <gülüyor> Olabiliyor bilmiyorum. Herhalde ben de o konular seviyorum açıkçası. Yani normal şartlarda birkaç defa ne ya da olmaz deseniz ki vardır öyle arkadaşlarım mesela o duruma, o mecraya uzak duranlar. Ama ben birkaç nedenden dolayı açıkçası mimarlık eğitiminin içinde olmayı seviyorum. Bilgi ve Teknik Üniversite yüksek lisans programları yürüttüm Bilgi'de bir sezon, İTÜ'de iki sezon. Şöyle lisans atölyesi yürütüyorum epey bir zamandır, bir mühâssaladır. Bir mühâssaladır. yaklaşık 10 sene galiba. Ekol olduğu için, o benim kendi evet. şeyimde olduğu evet. için oranın öyle bir devamlılığı var açıkçası oradan çıktığım için de. Peki hep bizim zamanımızda diyeceğim. Bizim zamanımızdaki öğrenci profiliyle şimdiki öğrenci profili arasında fark var. Şimdiki kötü bizdeki zamanımızda iyi falan diye bir yorum yapmıyorum. Hepsinin kendine göre geçerlikleri var. Hepsini kendi koşulları içinde değerlendirmek lazım. Şimdiki profilin dikkatini toparlayıp bir yere kanalize etme işi daha zor gibi geliyor bana. Ee, evet bence en büyük mesele bu. Diğerleri bir tarafa yani eee bakışın değişmesi, e, gündelik politikanın farklı sirayet etmesi e, gibi bir takım bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama bunların hepsi zamana dair bir avantaj olarak da bizim diye göremediğimiz, idrak edemediğimiz bir duruma işaret ediyor olabilir. Benim şu anda aklım ermiyor oradaki duruma, sonraki duruma. Evet. Ama bu konsantrasyon meselesi ve devamlık inat meselesi ve özellikle sabır meselesi, yani içerisinde zaman olan bir takım fiillerin bir mesele olduğunu düşünüyorum ben de. Eski bak bu çok arasında. güzel. İçinde zaman Aynen. olan fiillerin bir mesele olması. Evet. evet. Güzel bir laf. Çünkü e, yani, mimarlık e, bir şekilde şey içeriyor hakikaten yani. E, beklemeyi, evet. biriktirmeyi, demlenmeyi istiyor. Bir sürü iyi Sabır. şeyin demlendiği gibi. Evet. Her şeyin, kaliteli şeylerin hepsi çok demlenir olur, yani. Olur. Ondan sonra dolayısıyla bu e, mimarlık da onu istiyor. Muhtelif başka e, meslekler de vardır tabi bununla Mutlaka, mutlaka evet. e, Çünkü Çok diğer taraftan bu algı e, yani sadece sizin aldığınız eğitim değil e, size görmeyi öğretilmesi ve sizin görmeye alışmanız o, e, ve onu e, bir şekilde e, geliştirmeniz e, duymayı yorumlamayı, çizmeyi e, bunların hepsi Maalesef şey istiyor yani mimarlık eğitimi sadece bir yol çiziyor. Hı hı. Her zaman onu söylüyorum, öyle ona da inanıyorum. Yani size diyor ki ya böyle bir güzergah var, bu yola çıkarsanız, şuraya şunu da şuna yaparsanız mimar olursunuz, mimarlıkta da mutlu olursunuz, hı. mesut olursunuz. Ee, i̇yi ya da kötü fark etmez ama mimarlığın içerisinde yürürsünüz, oradaki şeyden bahsetmiyorum yani şöyle olursunuz, star olursunuz, o, o çok mühim değil bence. Ee, yolun içerisinde. Ee, onu veriyor. Yani dolayısıyla e, ama buradaki mesele tabii Türkiye'deki mimarlık eğitiminden sonra hemen sizin elinizi ehliyeti tutuşturup onu hmm. e, hemen bir kimlik Hayata sahibi yapmak. Geçiyor. Halbuki mimarlık 4 sene sonra sizin e, isminiz başına bir şey e, evet, e, titri koyup ondan sonra yürüdüğünüz bir durum değil. değil. Olmamalı. Olmamalı. De mutlaka. Doğru. Güzel. Şey e, kalite demleme. Demek. Bak not aldım lehte. Evet, süper, çok <gülüyor> güzel. Evet, çok güzel söyledi. Evet, evet biz de fazla demlemeden şimdi hemen bir parça, parça gidelim. Evet, e, Christian McBride Trio'dan gelecek. Evet, e, karboş diyeceğiz ama 2015 kaydı bu. Bu 2015 parça ta 76'lara gidiyor. Evet. Bu, bu Motown klasiyi Ro Rosie Royce'un çıkarmış olduğu bir parça, ilk yayınlamış evet. olduğu bir parça. Christian McBride 1972 basçı. 300'den fazla albümde çalmış. Çalmıyor. Vay vay vay. 300. Vay. Buradan el ile tutusak, <gülüyor> top Topacı'ndayız, Beşiktaş'ı buluruz. 3 <gülüyor> kez de Grammy'ye aday gösterilmiş. Evet. Almış. Hani aday. Yani. Aday gösterilmiş biliyorum Evet. Ben de pek duymadım aldığını ama evet. yani günümüzün iyi basçılarından onu onu söyleyebiliriz. E şimdi yani bazı da mesela hani bu adam aday gösterilmiş. bazısı göstermedi diplomasını var diyor. Evet, Tabi o da var ve hala o var. Daha makbul ama yani onu anladık biz. <gülüyor> To get a domic on yeah. Ben may have none in the minute I know you want some you got to get a little bit take as much as you want baby Go bit Ben. is Julian Christian Sands on the piano everybody Christian Sands on the piano my name is Christian McBride thank you very much ladies and gentlemen. Thank you very much. Thanks to all of you. Thanks to the Village Vanguard for making this a wonderful week. Mac Avenue Records for recording us. And until next time, may God bless you and keep you and go get you a car wash. Thank you very much, ladies and gentlemen. Sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Keyifli sohbetimize Cem Sorguç'la gerçekleştirdiğimiz programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş hobilere geçme vakti geliyor ama benim aklımda bir soru var. Çünkü bu tasarım dünyası, mimari dünya bana hakikaten çok büyülü bir dünya gibi geliyor. Özellikle tasarım kısmı böyle hiçbir şeyden, sıfırdan bir şey var etmek. Ama bunun eğitimiyle ilgili de merak ettiğim bir şey var. Bunu... Sen hocalık yaptığın için sana da soracağım Ahmet sen de arada şey yapabilirsin Girelim. girebilirsin lütfen. Mimari eğitim yıllar boyunca veya yani sizin öğrenci olduğunuz dönemlerden bugüne kadar çok böyle büyük bir değişiklik gösterdi mi veya 50 yıl öncesine göre çok farklı bir yerde mi? Yani bambaşka bir şeyler mi öğretiliyor okullarda? Nasıl evrildi? Mesela tıp eğitimi çok ciddi anlamda değişmiş durumda. Yani tamamen başka bir yöne yani muayeneden teste yönelmiş durumda artık. Sizde nasıl oldu bu? Ben muayene iş? kısmından hoşlanıyorum <gülüyor> Sen eski evet eski okul oldu. Old okul oldu. Old old old e, evet. Yani değişti ama şöyle denilebilir aslında hem değişti hem değişmedi. E, yöntem olarak e, değişmedi. Yani hala mimarlık eğitimi e, hatta yakın zamanda dün bir yerde gene bir konuşurken dün mümelsiz neyse modernist bir mimarlık anlayışının yöntemi devam ediyor mimarlık içerisinde ama muhtemelen mesela tıpta değişti derken ben şeyi beklerdim yani oradaki muayene ve işte teşhis şu bu falan filan değil de teknolojinin getirdiği bir takım yeniliklerden o, tabii, kaynaklı, o, o kaçınılmaz zaten evet evet böyle bir e, mimarlıkta da muhtemelen 50 sene ya da ben öğrenciyken e, bilgisayar e, şey yoktu. Ne Telefon derler? çalıyor. E... Kimin telefonu? Benim telefonum evet. çalıyor. Allah Allah kim arıyor ya? E, bilgisayar kullanmaya başlayınca tabii onun bir yardımcı işte CAT benzeri bir takım e, programlar e, eğitimi Etkiledi. Elbette etkiledi. Şimdi günden günü 3 çıktı, çıktıkça onlar da etkiliyor. Hızlandırdı. Evet e, hızlandırdı. Biraz daha hani başka türlü. Fakat hala mesela e, onun e, avantajıyla değil de hala analog cihazların avantajıyla biz bu şeyleri kullanıyoruz. Softwareleri ve benzeri şeyleri kullanıyoruz. Dolayısıyla e, eğitimin böyle bir e, şeyi var. E, ne derler? Bir e, kısırlığı, bir e, kalmışlığı var. Bir atıl bir durumu Hı -hı. var hala diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Ee, ve dolayısıyla o nasıl geçilir ondan nasıl atlanır bilmiyorum ama bu bence bir yöntem meselesi ee, eğitimle ilgili ee, bunu söyleyebilirim daha çok ama e, mimarlık eğitimi okuldan okula bazı e, değişiklikler içeriyor özellikle yurt dışındaki hmm. mimarlık fakültelerinde yani AA dediğimiz Londra'daki e, ve ismi de olan içinden bir sürü de star mimar çıkartmış olan okulun eğitim sistemiyle Columbia'nın veya İtalya'daki bir takım üniversitelerin eğitim şeyleri farklı. Kimisi daha art craft daha şey üzerinden hala devam ediliyor. Old school bu detay ve şey üzerinden ki Alman okullarının bir kısmı da hala öyle. Bir kısmı ise mimarlık ve performans alanı veya enstalasyon ve mekan kurgusu üzerinden yapı teknolojisini ve yapı bilgisini tamamıyla es geçerek bir hmm. eğitim veriyor. Burada Türkiye'de de deneniyor bunlar. Muhtelif özel okullar çoğaldıktan sonra şu anda 150 civarında Mimarlık Fakültesi Kesinlikle. var Türkiye'de. Wow. Evet evet o Harik civarda var. yani bizim zamanımızda 10 on küsürdü onu söyleyebilirim. Yani tabii, 20 değil benim doğru. hatırladığım. 150 benim bildiğim belki artmıştır bile bu dönem bu sezon yani. Dolayısıyla onlarda da okullarda da bir takım şeyler deneniyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla anlı, anlı. Yani temelde çok bir değişiklik yok ama belki sistem açısından bir takım. Evet birazcık olabilir. hani bu araçlarla mimarlık eğitiminin nasıl olacağıyla ilgili muğlak bir durum söz konusu. konusu. Bence e, hala bir sürü şeyler yazılıyor, e, makaleler yayınlanıyor, Hı. konferanslar yapılıyor dünyanın her yerinde ama hala herhangi bir nokta e, çıkamıyor. Yani e, işte geçen hafta ben mimarlık bir Venedik'te elindeydim Venedik'ten e, ki orası mimarlık camiası için Kabe'si olur. Ee, evet. Yani işte dünyada hı, ne oluyor, hı, ne bitiyor şey falan filan vardır ya bu hani moda evet. haftaları <gülüyor> e, işte 2024 evet. sonbaharında ne giyeceğiz dedi, ne giyecekler <gülüyor> falan hikayesi. Ona dair en azından bir şey ya da bir rapor çekerdi şey ama var. onlardan hiçbir yok tabi. Bambaşka bir durum. Ee, bu da pandeminin etkisi falan. E, ne olabilir, var, olabilir, tabii. olabilir. Benim düşündüğüm şöyle bir şey var. Aa, benim okuduğum zamanda hoca öğrenci ilişkileri okul saatinin dışına hmm. taşarak ha, daha bir sıcak, çok daha bir organik, şey vardı intim belki. bir ilişki vardı. Yani hocalarla birlikte müzik dinliyorduk. Hocalarla birlikte sinemaya gidiyorduk. Hocalarla birlikte yemek yiyorduk gidip. Ve dolayısıyla onlardan sadece ders saatleri içinde bir alışverişimiz yoktu. Bu ilişkiyi hem çünkü sadece mimarlık olarak bakmamak lazım işe. Yani bir mimarın çok iyi bir yemek evet, bilgisi olması lazım. Evet. ...çok iyi bir klasik müzik bilgisi olması lazım. Bileşik kaplar kalmıyor yani. Bunlarla besleyecek müzik kendini. Tabii, evet. Heykelden anlayacak, resimden anlayacak falan. Bunlarla beslene beslene... ...sonunda başka bir şey çıkacak. Biz hocalarla ilişkilerimizde... ...bunlara çok vakit ayırıyordu hocalarımız... ...bizimle birlikte. Ve tabii bu işe ilgi duyan öğrencilerle birlikte. E şimdi bakıyorum mesela... ...hocanın zaten vakti yok. ...okul saatlerinde, ders saatleri haricinde... ...öğrencinin hocadan böyle bir beslenme şekli gittikçe... ...azalmaya başladı. Çünkü hep bir koşturmaca içindeyiz şehirde yani. Doğru. Doğru. Ee, ve dolayısıyla bence eğitimde en fazla değişen... ...bir de böyle bir ilişkiler... ...şey tarafı var. Yani işte eskiden trafikte daha az zaman geçiriyorduk... ...şimdi daha çok zaman kaybediyoruz... ...ve dolayısıyla mesela atıyorum güzel bir yemekten çalıyoruz Hı. bunu. Yahut sinemaya yani şura... gidecek vaktimiz kalmıyor. Doğru. İşte siyasi ölçekten dolayı tiyatrolar yok oldu bugün. Yaşam şansları kalmadı. Onların. Çok doğru. İşte heykel deyince belediye bir heykel yaptırıyor. Ve o heykel artık heykel olmaktan çıkıyor. Geçen gün Instagram'da dolaşıyor. Bir tane mısır heykeli var. Üzerinden su akıyor. Ben de altına yazdım. Al kardeşim bu mısırı bahçene dik dedim. Yani ütkündüm orada böyle bir kere. Bahçeye <gülüyor> dikmesini tavsiye ettim. Yani şimdi bütün bunlar eksilmeye başlayınca böyle şeyler bozdu. Dolayısıyla hoca öğrenci ilişkisi eskiden daha fazlaydı ve daha kıymetliydi bence bu. Şimdi bunlar azalmaya başladı. Tabi yani hocalık yaptığın için senin de vaktinin büyük bir kısmı zaten kendi işinle alakalı, yaşamla alakalı kendini beslemenle alakalı geçiyor. Ve Dolayısıyla bir öğrenci kalkıp sana gelse ki hocam beraber bir sinemaya gidelim. İşte bu sinema bu film hakkında da daha sonra konuşalım yahut Oturalım bir klasik müzik dinleyelim, bir operaya gidelim. Bu operayı hep birlikte oturalım, konuşalım. Böyle bir vakit yok. Zaten opera da yok. Doğru. Yok şey olsa hakikaten ama bir taraftan diğer kısımda da mesela yani herhangi bir öğrenci... Böyle bir öğrenci talebi gelmesini de mesela beklerim de ben şahsen. Değil mi? Ne güzel olduğunu. Diğer taraftan da yani konser olabilirsin sinema. Gerçi oldu birkaç defa. Hocam konsere gidelim, şuraya gidelim falan diye. Evet, güzel, dediğin gibi. Güzel. Peki bu AI nasıl etkiliyor mimarlığı? Ee, henüz bilmiyoruz, yani ben bilmiyorum. Hmm. Ee, bir takım denemeler görüyoruz, şeyler görüyoruz, ondan sonra e, projeler görüyoruz. Ama hmm. nereden baksak ne kadar etkiler bilmiyorum. Fakat ben şunu düşünüyorum, hafta sonunda başka bir arkadaşımın e, bu konular üzerinde ama tasarımcı ressam ...plastik sanatlarda olan birisiyle... ...konuşuyorduk, bu resim de yapıyor, her şeyi Selam yapıyor. Selam söyleyelim buradan, kimdir? Evet, e, Said, Said Mingül. E, o... E, ...mesela... resmi konuşuyoruz, Sayit de şeye... ...meraklıdır da böyle işte... E, ...hem teknolojiye meraklıdır, hem de... ...ressamdır Hı. falan. E, konuşulacak iyi... Hı. ...insanlardan biri yani, doğru insanlardan biri. Harika. E, şunu... ...konuştuk, geldiğimiz nokta itibariyle... ...şu oldu... E, ...analog ya da o nadir olan üretim çok daha kıymetli, çok daha pahalı ve bulması zor olacak. Ee, Doğru. Yani bu tam hatta şöyle bir şey söyledi Said. Dedi ki fotoğraf ilk çıktığı zaman herkes resim oldu bitti dedi. Ama ondan sonra işte Dega ve benzeri bütün furyalarla fotoğrafın avantajını kullanan bir acayip bir resim şeyi ortaya çıktı. Bence bunda da çünkü sizin mimar olarak... Bu tür şeylerde kullanacağınız veri yüklemeniz gerekiyor. Veri yükledikten sonra onun temsil durumunu teslim almanız gerekiyor. Ve onu unique bir hale getirmeniz gerekiyor. Sizin var olan bir veri yüklediğiniz Çok zaman onu oradan buradan topladığı her şey zaten kümülatif. Şu andaki tabi e, e, bilgi yani ulaşılan bir şey. Bir şey doğru, doğru, evet. Ondan dolayı sanki vardır ya bu el yapımı. Malzeme hani pahalıdır evet, evet. işte evet, hani evet. şuvo falan filan ya da craft... içkiler evet aynen ee... doğru gibi Onun aynı gibi. şey çok doğru güzel demleme kaliteyi getiriyor getiriyor evet, <gülüyor> <kesinlikle>. <gülüyor> evet, sevgili ederim. Cem Sorguç'un güzel bir sözü yazdım deftere Aa, bir parça arası verelim verelim, verelim. sonra artık e, mimarlıkla değil hobilerle geri tamam. döneceğiz ne oluyor lan yani kimden ne gelir gider Kiss from a Rose diyeceğiz kimden gelecek sen ee, araştırmasında evet. yapmışsındır yapmaz mıyım Victoria Tolstoy'dan gelecek yani bu parçayı e, sadece radyodan dinlemeyin bir de internetten açın kadının güzelliğini görün bir Rus kanı karışmış İsveçli büyük büyük babası yazar Leo Tolstoy nefis bir parça dediğime bakmayın çok güzel parça <Sessizlik> <Sessizlik> My eyes become large and the light that you shine can be seen. I compare you to a kiss from a rose on the gray. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your roses bloom, a light hits the gloom. So much a man can tell you, so much he can say You remain my power, my pleasure, my pain yeah. To me you're like a grown addiction that I can't deny Won't you tell me that it's healthy, baby? But did you know that when it snows my eyes become large And the light that you shine can be seen? on the gray the more I get of you the stranger it feels yeah and now that your roses in bloom a become large and the akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Cem Sorguç ofisine bizi misafir etti. Kitaplar, güzel fotoğraflar. Kokusu arasında kahve kokusu Aynen da geliyor. Kahve. kahve nefis. İşiniz olmasa bile buraya arada bir öyle geçerken evet, kapıdan bir kahve <gülüyor> kokusunu almak için <gülüyor> evet, gelin. gelin. Aa, ve aslında böyle hiçbir gösterişi olmadan son derece hmm, sadece mimarlığın yapıldığı bir ofis olarak da görmek için gelin nasıl yapılıyor bu iş bu iş gösterisiz nasıl yapılıyor ona gelin görün peki farklı suları yelken açalım bir dergicilik var arkasından açık radyoda programlar var biz zaten bizden olmayanı program almıyoruz <gülüyor> <gülüyor> hadi bizi biraz yüz lira Ya dergicilik müzik ve aslında ondan önce de biraz böyle şehir tarihi, sanat tarihi falan yazarak başladı. O da meraklı olduğum bir şeydi. Yazı yazmayı meraklıydım. Oraya buraya çok şey yazardım. Hatta birkaç Zaten arkadaşımdan... dedi edebiyat dedin. Evet, evet. Oradan gelen bir şey var. Üniversitedeyken de hatta Mimar da birkaç kişi böyle bir çeteleşip birkaç arkadaşımla mimarlık ve edebiyat diye de böyle bir konferans serisi düzenlemiştik. Cevat Hoca, Cevat Çapan. Mimar Sinan Üniversitesi'nde hocaydı zaten. Başka bir bölümde. Cevat Hoca, Demirtaş Ceyhun o zaman Cengiz Bektaş gene hem mimar hem de şair olarak evet, onlarla sınıfta. beraber daha ikinci sınıfta mıydım, üçüncü sınıfta neydim? ondan sonra tabii bitmedi bu. Öğrencilikten hala da bittiğini söylenemez. Muhtelif yerlerde işte bir arkadaşımla iki arkadaşımla şiir dergisiyle çıkardık. Bir taraflara şeyler de yazdım. Şehir tarihi, sanat tarihi mesela şu anda ee... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin senin bütün bu bilgilerinden faydalanıyor olması lazım arayıp da ya bunları yapan bir insansın sen gel kardeşim bizim de bir şey yaptıklarımızın ucundan tut dediler mi bugüne kadar ee, proje anlamında dediler <gülüyor> <delendi, bari> kanla... <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bir süredir mesela bu şehirle ilgili bir podcast serisi devam ediyor bir senedir Çok iyi. Ee, o ayrı bir mecrada Beyoğlu üzerine o da aslında bir sözel bir şey söyle, diyebiliriz ona. Sonra da işte müzik yazıları yazmaya başlayıp, mülakatlar yapıp, müzisyenlerle. 96 yılında, o 90'ların ortası çok mühim zamanlar İstanbul için. Benim için de öyle. Çünkü rol o zamanlar ve ondan önce 90'ların başında işte bir, birkaç dergi macerası, redaksiyonlar, şunlar bunlar yapa gelirken e, ortasında 96 e, civarlarında ROL kuruldu ve Açık Radyo kuruldu aşağı yukarı aynı zamanlar. E, benim de her ikisine e, dahil olduğum zamanlar bunlar. E, kapanıncaya kadar da ROL'da işte dediğim gibi söyleşiler, mülakatlar, mutluluk şeyler, e, yazılar yazdık durduk. Radyo hala devam ediyor. Radyo da yani. Radyo. Peki, Peki müzik devam. ilgisi Müzik yaşlardan beri var mı? Evet. evet yani hiç enstrüman çalmadım. Denedim mi ona bile emin değilim. Ee, ama çok dinlerdim. Ee, çok dinlerdim. Yani sürekli dinlerdim. Sürekli kaydederdim. Hmm. Ee, tuhaf bir ilişkim vardı müzikte. Yani benim... Bizde kaset yapmak vardı. Yani. Evet. evet. <gülüyor> kaset yapıp kaset üst üste ve Şöyle bir şey e, oldu. Mesela yıllar önce e, TRT 3 tabi dinliyoruz. E, ve gece ve müzik hmm. kapanıyor. İşte stüdyo FM'ler tamam şunlar şey. bunlar. Bayılıyoruz tabi. Her birini bulmaya çalışıyorum. Benim tabi müzikle ilgili etrafımda özellikle batı müziği, rock müzik, benim dinlediğim müzikler ya da caz müziğini dinleyen etrafında herkesin bir abisi vardır. Ya da işte bir amcasının oğlu vardır. Birisi vardır Hı. yani. Plak getirir, yurt dışından dergi getirir Getir. falan biri. Benim öyle bir şeyim yoktu. Zaten Anadolu'dayım. Hı. Sadece TRT3 üzerinden müzik dinliyorum. Sadece bir arkadaşımın ablası var o da üniversitede okuyor ama e, o da böyle bir üniversite öğrencisi kadar kulağına uylan bir şeylere söylüyor. Çok da meraklı değil aslında ama onu bile yakalıyoruz havada. Ee, bir gün e, bizim evimizi akşam yemeğe e, babamın e, arkadaşlarından abisi, a, abi abi değil de abi dediği birisiyle beraber e, Şebnem Savaşçı geldi. Hmm. Ben o zaman TRT dinliyorum hmm. TLT, ve onun ismini duyuyorum. Tabii. O olduğunu da bilmiyorum. Hmm. E, ve e, o sırada Çok ben tabii durdum, <gülüyor> dondum kaldım. <gülüyor> Müthiş. Ee, o noktada artık e, onun sesiyle radyodaki ses biraz fark ediyormuştu o işlerde zaten. Hı hı. Ee, sonra da e, orada bir zerk oldu tabii yani. ama zaten müziğe ilgiliydi. Küçükten beri ilgili öyleydi. Bir de babamın da şeyi vardı. Herhalde onu da söylemek lazım. Öyle, e, herhangi bir hoparlörü alırdı. Onu başka bir şeye bağlardı. <gülüyor> böyle bir o zamanlar Öyle beşli sistem, dörtlü sistem falan yok öyle şeyler ama böyle bir ses çoğalırdı falan. onu oraya bağlamak falan filan. Onlar da böyle. Yani benim dinlediğim şeyin şey e, cihazını babam kurmuştu. kurmuştu yani, yani bir ototaybinden evet. üçlü speaker'lı şey bir sistemdi. Yani bir tane sub var ama <gülüyor> sab değil falan yani ama <gülüyor> <gülüyor> Ahmet'in de var öyle macera. Evet. <gülüyor> bizim, bizim de evde bir gün çocukken ben daha işte okullar zaman sonları falan evde büyük bir tane ee, üzeri böyle bez, altta tuşları olan radyolar vardır. Annem, babam evet. bırakıp gittiler bizi. Radyoyu söktüm. Arkasında böyle altta ampuller falan, üstelik kocaman bir hoparlör. Ya dedim bu radyo bu kadar büyük, niye yapılmış, ne gerek var? <gülüyor> Testereyle kestim radyoyu ortadan, yanında bir kutu yaptım, hoparlörü oraya koydum. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇yi, iyi Bunun neticesinde annemden dayak yedim. Babam dedi ki evladım dedi bunun için güzel bir kumaş alalım da bari güzel olsun dedi. <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> tabii güzel görüntü olsun. Evet. Süper. İlk tasarımımı öyle yaptım. <gülüyor> güzel. Speaker'ı da atılıyorum. Sen... Benimkide mesela e, beni de dahil ederdi. Bir yerde e, bir hoparlör yapılacak. E, şimdi malzeme falan da zor tabii. Bir tane suntadan şey kasa yapılıyor. Bir e, hoparlör bulunuyor. Fakat ön tarafına bez mi gerilecek? E, hatırlıyorum. Şey eee kamyon filtresinin e, şeyini sökmüştü. Büyük filtreleri vardır. Evet, filtreleri. Evet, Onun dışında böyle bir evet, e, şey var. Onu açıp, onu büyüp, onu ön Kaplamış tarafına kaplamıştı. Ee, mesela bir tanesi oydu benim. Evet, evet öyle Süper. bir şeydi. Çok iyi. <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Evet. Peki. Aa, bu ataputun bahçesini sonra mı Sonra bir isterseniz bir parçaya tamam, gidelim. Verelim. Açık radyodan bu, geri dönelim. Bu Hintli bir Evet, Göçmen geliyor. Evet. Ben bunu okuyamayacağım için sen oku VJ ayar, ha? yani ben de inşallah doğru okay. okuyorum ama birkaç kere duyduğum böyleydi. Evet. İstanbul'a da gelmiş. Geldi, evet. Hafta. Geldi. Ee, biz. 2011'de gelmiş. O da, 21. Evet. Akbank Festivali'ne gelmiş. Akbank, evet, evet. O 10 yıl olmuş diyecektim ama demek ki daha da çok olmuş. Evet. Ee, bir Michael Jackson parçasını yorumlayacak. Human Nature diyecek. Peki, gelsin. Hintliyi severiz. sevgili laflayacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz e, mimarlıktan e, farklı sulara yelken açtık müzik dedik e, hobiler dedik rol dergisi dedik çok orada güzel e, kıymetli işlerden sonra birazcık da açık radyodaki altapodun bahçesinden bahsedelim çünkü Hı -hı. o da çok uzun soluklu bir iş hala da devam ediyor Hı -hı. E, nasıl başladı nasıl gelişti neler oluyor o programda biraz onları senden alalım mı Tabii tabii. E, Ataput'un bahçesi olarak başlamadı program. E, radyo açıldığı zaman erkekler ve kadınlar hmm. ve rock'n'roll ismiyle başladı. Hmm. Bu e, bir kitabın e, biraz böyle hem e, Freud hem şey bir kitabın e, çevirisinin müzik güzel geldi. Hmm. Sonra da çevrildi bu kitap. E, proje yani bu kitabın Program haline gelmesi projesi de Cüneyt'in Cüneyt, Cüneyt Ceben projesiydi. İşlerle beraber başlamışlar hmm. işler göz aydınla hmm. e, ve beni de dahil ettiler proje programı e, öyle başladı ki o zaman e, o kitap yasaklandı bir ara e, sonra tekrar galiba basıldı baskısı yok galiba şu anda e, seks isyanları ismi. Yani burada e, kitap e, açıkçası e, şey de rock and roll'un, o punk dönemi olsun, hem kadın gücü olsun, hepsini içeren lowridlerden, e, kevlerden çıkan e, stones her şeyi içeren ama tamamiyle bir erkek kadın bakış açısından tam, şey e, iyi bir, çok iyi bir metin, çok iyi bir çözümleme bu arada müzik, müzik üzerine bambaşka bir bakış açısı. O zaman için enteresandı ve e, öyle kolay kolay şimdi çıkıp yapılamaz bir metin açıkçası. Ee, öyle başladı iş. Ondan sonra İştar, e, biz devam ettik Cüneyt'le bir süre sonra. iştar e, ayrıldı programdan. Yani başka bir programa Değil doğru meyletti. E, şimdi hala radyoda de. klasik müzik programı yapıyor. Barok <gülüyor> e, şey üzerinden. Özellikle barok merkezli. E, biz Cüneyt'le devam ettik. Daha sonra bir süre sonra her de böyle e, sıkılma potansiyeli olan insanlardık. E, Cüneyt'le ben. Ee, ve e, program bir ilk önce kentler üzerinden yürümeye başladı 90'ların sonlarına doğru sonra da e, Cüneyt'in e, önerisiyle tamamıyla statik ikimizin tıpkı e, Ahmet ve Atilla'nın şu anda sizlerin yaptığı gibi e, parçanın üzerinden yürünen, Yürü. bazen birilerinin çağrılıp konuşulduğu bir halde ee, devam etti. 90'ların sonları da, 99 depremiyle bitti aslında hmm. program. Ee, Autopoton bahçesi de Octopus Cards'ın Biddles'ın hmm. parçası. parçası. Evet. E, Deniz'e çok meraklıydı Cüneyt. E, Deniz e, hayatına ve Deniz şeyine. Evet. O parça da çok özel bir parça. Evet. Malum ve son parçalardan biri Biddles'ın. E, ve e, öyle başladı. Sonra e, 99'dan sonra e, Birkaç sene Cüneyt e, ara verdi. Yani ara vermedi de bıraktı aslında. Ara vermiş oldu daha sonra. Çünkü e, 2001 galiba o civarlarda tekrar biz devam ettik programı. Ahdabot'un bahçesini. E, ta ki o da işte 3-5 sene daha devam etti. Evet. 3-4 sene daha. E, sonra Cüneyt e, sinema programı e, yapmaya başladı. Açık Radyo'da müzikten e, çıktı ve o gün bugündür de böyle tek kalem devam, devam ediyor. ediyor. Cüneyt'te de, sevgili Cüneyt'te anmış olduk yani bu vesileyle. Evet. Ahtapotun bahçesi. Ahtapotun bahçesi şu anda memleketin durumu. Atapot hepimizin cebinde. <gülüyor> evet. Evet abi. Ahtapot bizi yiyor. yiyor. İsten içi yiyor. <gülüyor> Farkında değiliz. Farkında değiliz. Bu Ahtapotla doların bir ilişkisi olabilir mi? Atilla bir finansçı olarak Vallahi beni aşşıyor bu konuda <gülüyor> <gülüyor> Bu şey e, memleketin hali. Bir tane ahtapot vardı. Futbol maçlarının durumunu biliyordu. Hatırlıyor musun? Aa, evet, evet evet tabii. Dünya şey kupası. Dünya kupası falan evet. O ah <gülüyor> acaba memleketin halini sorsak. Biz işin içinden çıkamadık. O ahtapot <gülüyor> bir cevap verir mi? O bile vallahi yapılır bence. <gülüyor> bu açık radyoyu ben çok seviyorum. Ve şeyi Açık Radyo'nun destekçilerinden bir tanesiyim. Resmen patronu olmayan tamamıyla dinleyiciler üzerinden idare edilen bir radyo. Çok kıymetli. Ve e, buradan da bir şeyde bulunacağım insanlara. Bazı şeyleri kaybettiğimiz zaman ah işte yazık oldu o da vardı falan diyoruz. Hı hı. Yazık olmaması için sahip çıkmak lazım. Aynen. Evet. Ee, bence herkesin de açık radyoda sahip çıkması lazım. Evet, destek. Evet, biraz. Çok nadir bir mecra tabii. kalan, tabii. elimizde kalan aynen, nadir şeylerden aynen. biri. Evet, malum yani. Aa, Onun için onu söyleyecektim şimdi. Biraz açık radyoyu da anlatır mısın Hı -hı. bize? Yani açık radyonun tabi e, Ömer abi'nin Ömer Mardin'in nezdinde büyük tabi şeyi var. E, e, yani bu kadar muhtemelen onu da bazen söylüyor. E, bu, bu kadar uzun soluklu olmasını kimse muhtemelen düşünmüyordu. Tabir yoktu, beklemiyordu. E, fakat e, geldiği nokta itibariyle bir sürü şeyi çok etkiledi, çok değiştirdi. Hala da değiştirmeye devam ediyor. E, ben e, memleket şanslarından biri olarak görüyorum ve e, bu inatçılığını da çok seviyorum, radyonun. Yani bu kadar zaman tamam. e, sonra hala aynı şekilde aynı çizgide, çizgide evet. e, hala ee, tek başına global yani ısınmayı bile almadım. herkes açık radyo öğreniyor evet, Türkiye'de evet, evet. evet. ve her gün aslında her yıl her gün her şey daha daha başka bir halde büyüyerek de devam ediyor <gülüyor> bunu yıllardır böyle takip edenler 22 süsü seneri takip edenler fark eder zaten Dolayısıyla öyle hani zaten içinde olan birisi olarak yani bin tane şey söyleyebilirim ya da hiçbir şey söylemem. Yani. <gülüyor> Çok iyi. Çok yani. güzel, evet. Harika. İçinde olmak bile büyük keyif. Tabii, kesinlikle. Biz dışarıdan bu kadar keyif alıyorsak. Aynen öyle, evet. Beraber Dolayısıyla... program yapalım bugün. Hep şey, iade-i ziyaret. <gülüyor> iade-i ziyaret yapalım. <gülüyor> şey yapalım, keyif edelim. O zaman gelsin bir parça. California Dreaming. Evet, e, Diana Kroll'dan gelecek. E, bu da e, eskilerden bir parça. Birçok dinleyici Beach Boys'dan hatırlayacaktır ama daha da öncesi var. Amazon Papas'tan e, California Dreaming diyeceğiz. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet, 1964 doğumlu Diana. 17 yaşında, Birthday'de okuyor. Ve burada, Burs'ta okuyor. E, Vancouver Jazz Festivali. 3 sezon üst üste Kanada'da evet. Kanada. Ee, 2015 Wolf Flower albümünden geliyor bu parça. Dana Kral hala Kosella'nın karısı ya. mi? Ee, öyleydi. Hala öyle mi bilmiyorum. Hı. Muhtemelen öyle. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk On a winter's day I'd be safe and warm If I was in LA California dreaming Such a winter's day stopped into a church, I passed along long way, got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. Altyazı If I didn't tell you Sorguç'a misafir olduk. Mimarlık ofisinde. Atilla Aygin'in parçaları seçti. Cem Sorguç'u dinleyeceğiz. Ben arada hakem kesiyorum. En sevdiğim şey. <gülüyor> Aa, şimdi Rol dergisinden bahsettik. Burada yazılar var. Açık Radyo dedik. Mimarlık dedik. Şantiye dedik falan filan. Hepsi bunların bizim de buradan söylediğimiz hep insanların bir merakı olsun. Peki bu merakı ...nasıl disipline etmemiz gerekiyor? Yoksa etmeli miyiz hakikaten merakı? Ne diyelim burada? Hmm. Merakımız hepimizin merakı var evet. ama... ...belki de disiplinsiz bir merakımız var bilemiyoruz. Evet. Yani önce aslında merak etmeyi öğrenmek lazım bence. E, çünkü en büyük meselelerden bir tanesi bu. Yani merak terk edilen de bir şey. Hmm. Ya da edin, edinilen de bir şey aslında. Hmm. Öğretilen de bir şey bence. Ondan sonra da... merak bence o noktada değil... ...belki de disipline etmek ama belli bir yaştan sonra disipline etmek lazım. Hı hı. Çünkü o, o, oradan sonra hani derler ya böyle işte maymun iştahlı hı. oluyorsunuz. Çünkü disipline etmediğiniz zaman da o kompartımanları çekemiyorsunuz. Yükleniyor yani lokomotif. Ee, ve bence serbest bırakıp merakı hakikaten gıdıklayıp gıdıklayıp e, sonra neyse onu edinip e, tercihleri yapıp ne kadarsa ne dozdaysa. Sonra da bunlara disipline etmek. Sanki böyle bir merak sanki böyle bir süreç çıkmış. Bir, bir, bir, bir tür tasarım gibi gelecek ama e, bu da hani çizilmiş ya da benim ortaya koyduğum ta, takip ettiğim bir şey değil de şimdi geriye dönük hı hı. bakarak söyleyebiliyorum sadece. Hı. Yani. Cem bir evet. de sen kreatörlük yaptın. Evet, evet. O, evet, mimarlık ve şeyin arasında böyle bir temsiliin arasında. Sergi bir durum. tasarımcılığı falan. Biraz da evet. onlardan. Yani tabii tamam, merak dedik ama yani, <gülüyor> hani on parmakta on marifet var. Biz burada üç tanesini saydık, <gülüyor> geri kalan ne olacak demesin dinleyiciler. <gülüyor> e, o konut ve gündelik hayat üzerine bir durumdu. Yani konut benim mimarlıkta e, epey ilgilendiğim bir konu ve pratin de yaptığım bir konu. Hem teorik olarak hem de e, konut üreten ve konutu kafa patatarak üreten e, mimarlardan biriyim. E, dolayısıyla bu gündelik hayatı ve özellikle şu 3-5 senedir çok popüler olan eskiye dair, güne dair bu beşeri hayatlar, gündelik hayatlar, şehir hayatları, konut hayatları na dair olan bir takım şeylerin 10 sene oldu o da, olmuştur hmm. çünkü 2023'teyiz, 2013, tabii 10 sene olmuş. E, o zaman İstanbul Modern'de, o zamanki, o zamanki İstanbul hmm. Modern'de e, kuratörü olduğum bir e, düzenlediğim e, bir sergiydi. Gene sanatçıları dahil ederek. <gülüyor> Tamamen bir disiplinler arası. Yani, e, ressam, yazar, çevreterek vardı. Mimar kökendir ama hem performans sanatçıdır. E, yazarlar falan planlarla beraber Çok kurduğumuz güzel. bir şey. Merak da böyle bir şey yani bence ama zamanla tabi bunu eğer disipline etmezsek oraya geleyim çok serbest bırakırsak da insanı yoran ve bir süre sonra o edindiği meraklardan kaynaklı olan bir takım şeyleri de e, yok eden onları söndüren ya da usandıran bir durumu var çünkü belli bir süre sonra merakı olan insanların ben izliyorum onları çok belli bir yaştan sonra bir bakıyorsunuz sönmüş. Ne oldu yahu? Yani bir şey olmuş orada. Yani bir şey oluyor. Ülkeleri de olur ya o. Evet, evet. Hani aynen, bir, aynen. bir yer vardır. Doğru. O yeri göremeyiz, bilemeyiz, anlayamayız falan. Bir çizgi var yani. Hı -hı. Ne zaman böyle oldu? Mesela hani düne dair söyleyelim. Ne aynen. zaman bir böyle vardı? <gülüyor> Nereden doğru. nereye oldu falan. İnsanlarda da öyle bir görünmeyen bir çizgi var yani. Hı -hı. Ee, o bence şeyden geçiyor işte. Yani o biraz kendini reddetmek ve onu disipline etmemekten geçiyor sanki. <gülüyor> doğru. Doğru. Peki, ben de şeyi sormak istiyorum şimdi daha önce programma konuk aldığımız mimarların hepsinde böyle bir müziğe ilgi yani alaka diğer yani averaj insanlara göre bir, bir tık yukarıda böyle bir mimariyle müziğin bir ilişkisi olduğunu düşünüyor musun veya atıyorum hani mimari hayatında veya işlerinde müzikten bir şekilde beslendiğini hissediyor musun Evet, o bu, bu çok aslında bana gelen bir soru ee, ama yani hiç de ben buna cevap veremiyorum şimdi nasıl vereceğim <gülüyor> diye ya şöyle oluyor mesela e, ben açıkçası müziğin yapılma hali ve organizasyonunu mimarlıkla daha yakın buluyorum ee, daha çok e, cazda ya da e, rock müzikte de olan böyle birliktelik solo çalışmalar sonra kolaborasyonlar, o bende girip çıkmalar ondan sonra janrı değiştirmeler e, gibi öyle bir takım müziğin e, kendi mutfağı ya da kendi etrafında kurulan e, o şeyi e, mimarlığa çok yakın buluyorum mesela mimarlık yapmaya. Ses ve e, şeyle mimarlık e, arasında da herhalde vardır etkisi diye düşünüyorum. Bir matematiksel şeylerle. belki. bir Bence vardır ama e, yani e, biraz e, belki e, bu e, coğrafi ya da müziğin kendi zamanı içerisinde yani teorisiyle beraber okuyunca da mimarlıkta bazı şeyler ilgimi çekiyor açıkçası. Özellikle ses oynamaları, çağdaş kompozisyonlar, e, Fransız böğüt müziği ondan sonraki New York'un pre-punkı yani tam böyle kentleşen bluesdan ve şeyden serildikten sonra kentleşen ve tam o sıradaki onun mimari tezahürleri Chicago, hmm. Chicago Sound bunların hepsinin böyle bir müzikle hep mimarlığı okurken onunla beraber okuyorum gibi. Yani muhtemelen bunun böyle benim şu anda tarif edemediğim ya da telaffuz edemediğim bir takım dipten bir şeyleri vardır diye düşünüyorum. Yani cevap veremeyeceğim dedin ama şahane bir cevap <gülüyor> oldu bence. Ben şimdi başka bir şey soracağım canım, merak ettiğim için. Çok konut projesi yapıyorsun. Evet. Benim de kendi bilgi ölçeğimde yani bir insanın bir evde dolaştığında kullandığı yer 60 metrekare bir yer. Evet. Yatak odası, bir mutfak, salonun bir kısmı, tamamı bile değil tamam. hatta. falan filan. Yani 60 metrekarede yaşayabiliyoruz. Buna rağmen insanlar niçin bu kadar büyük evler talep ediyorlar hep? Ne, yani neden dolayı bu ihtiyaç? Mesela herkesin bir merakı var. Bir villa alsın. Hı hı. Etrafındaki arsa payının ne olduğu önemli değil. ...yeter ki önünde iki metre bir bahçe olsun... ...bir de bizde mangal merakı vardır... <gülüyor> ...indah ki orada bir mangal... o da hiç kullanmayacağı... ...bir yüzme havuzu olacak... ...insanların... Hmm, ...60 metre kareyle yaşayabileceği... ...bir yerin... ...öyle düşünüyorum ben yani... ...niçin daha fazlasına hep ihtiyaçları var? Ee, aslında bunlar böyle kalabalık... ...yaşamak için alınan evler ama... ...daha çok yalnızlığa işaret eden... ...boşluklar istiyorlar yani... Hmm. E Niye? Ee, i̇şte benim bir yerim olsun da bu çocuk-çocuktan bir kurtulayım da orada bir, oradayı şey yapayım. Ee, evin Diğer yaşayan da aynı şeyi söylüyor. İşte çocukların bir yeri olsun da hiç gözüme gözükmesin. Bir hobi odama olsun da ben orada bilmem ne yapayım kimse de yanaşmasın. Kimse geldi. Yani aslında bizdeki en büyük mesele şu. Yani bizde derken bu, sadece bu memlekete özel değil. E, ofislerde de rastlıyoruz yani sadece konut değil. Ofis kullanırken yani hep bunları böyle fonksiyon ya da program dizerken aynı şey oluyor. Şöyle bir şey var. Ben şöyle istersem ben böyle... Ne kadar diyorsunuz? Mesela misafir odası diye bir tarif var ya bizde evet. misafir gelirse açılan yer. Ee, orada da mesela ofiste diyor ki şöyle şöyle bir yer olsun, e, biz işte orada bir şey yaparız, event yaparız. Ne zaman siz ne zaman event yapıyorsunuz? İşte yıl başında yapıyoruz. Başka? Yok. İşte belki bilmem ne. E, tamam diyorum. <gülüyor> şimdi bak bu kadar bilmem ne metre bu kadar buranın. Arazi ise işte bu kadar. Sen buraya yatırım yapıyorsun. Yıl başında bilmem ne için burayı mı yapacağız? Gel esnek mekana girelim. Şunu şöyle yapalım. Hı. Burada başka bir şey de olsun falan filan. Yani bunun gibi evlerde de böyle bir şey var. Bizde hep böyle bir projeksiyona dönük mekan kaşeleme diye bir şey var. Ha, Bırakıyor. Çok Yani diyor ki ya bana yani bunun bir muhakemesi bir muhasebesi yok. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla ondan böyle çıkıyor. Mesela ben konutlarda genelde tam böyle seni de tarif ettiğin gibi 60 metrekareleri önemseri. Orada yeme içme ve hazırlama mutfak denilen şey mümkünse açık evet. yaşam alanıyla e, ve ona iliştirilmiş belki bir çalışma masası işte e, varsa bir şey bir şey falan filan. Neden? Çünkü e, biz kentte yaşayan insanlar özellikle aileler bir aradalığını e, çok dar zamanlarda yaşıyor. Yani çünkü e, trafiği de şunu da bunu da uzaklıkları falan filan sayarsak Akşam eve gelmesi, çocuklarıyla senin bir arada olman, aile veya e, sevdiğinle bir arada olmanın belli bir sınırı var. Hı hı. Sabahta herkes dünyasına dağılıyor zaten hafta sonları, hafta sonu da zaten işte muhtelif başka durumlar evet, söz evet. konusu daha sosyalleşme Dolayısıyla evlerde insanları bir arada tutan ve muhtemelen eve girdiği zaman da yeme, içme, hazırlama, oturma, kalkma, görme ya da işte şeyde ortak o 60 metrekare çok yeterli bir yer. Evet. Ve herkes de evin içerisinde o noktada birbirini görebiliyor ya da paylaşabiliyor diye düşünüyorum. Yani genel benim konuttaki Hı, algım da gelsin. bu. Ama şu şey projeksiyonu Olsa olsa hikayesi evet, ee, bir mekansal şeydir. Kaynaklı, Şeyi. Evet. Peki yaptığın konutlarda veyahut da projelerde diyelim kendin özel tasarımlar kullanıyor musun kendine ait? Ee, mobilya anlamında Her yoksa Her şey yaranmış. mobilya aydınlatma kullanıyoruz. Yani burada mesela e, ofisteki epey e, artık e, tavsadığını düşündüğüm mesela, ofisteki lineer aydınlatmalar Bizim çizdiğimiz şeyler benim kabaca evet. hızlıca tasarladığım şeyler. Şimdi radyo bu tabi görmüyorsunuz. Şu bir ofis bir headquarter için tasarladığım bir banktır şu dışarıdaki. Bir oturma bankı var orada. Evet. Sandalye vardır masa. Evet. Kullanıyorsunuz yani, Bir takım yani. masalar mobiller. Bu çünkü tasarlı. çok kimlik katan bir şey yani. Evet. Bir mimar ait olması harika. Çok güzel. Peki. Ne Peki bir parçaya, bir parça yavaş, arası verelim. Alman piyanist gelsin bir tane. Joachim Kühn Trio diye geçiyor. Evet. Ee, Doors parçası. Hakikaten mi? Evet. Ha. Peki. Albüm Beauty and True albümünden. 2016 albümü. Gelecek, evet. The End diyeceğiz. Doors'un. Doğru, hmm. Bu parçalarından. Bir arkadaşım göndermiş bu parçayı bana. <gülüyor> Nereden gönderdi bana sabah <gülüyor> doğru yorumunu evet, gönderdi evet, bana. Evet. Ee, pişti, Buradan ona da selam oldu. olsun. Evet Ceyhan'a selam gönder. Evet, selam. selam. Peki gelsin The End. Tekrar iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Cem Sorguç'la yaptığımız program yavaş yavaş artık sona geliyor. Evet, Ahmet, bitir bitirmiyoruz. bitirmiyoruz, bitirmiyoruz. Ben evet. böyle sonla şey sonuna, sonuna çok üzülüyorum her seferindecem. <gülüyor> evet, ben bir de alışık değilim böyle. Ben 55 dakika bilirim radyo programlarında. <gülüyor> <Yok, gülüyor> bizimki bu... evet, evet iki saati İyi, buldu evet, herhalde güzelmiş, bu akşamki. Güzel. Ama tabii keyifli olunca sohbet yapacak bir şey yok. Ee, şimdi son sorularda hep aynı şeyi yapıyoruz konuklarımızdan gençlere ne mesajları var, hmm. ne öğütleri var. Bu hem mimari özelinde olabilir, mimarlık özelinde olabilir. Hayatla ilgili genel bir tavsiye olabilir. Bir de parantez açacağım. Bunu söylerken Cem lütfen şeyi de ilave edelim buraya. Sen Açık Radyo'da program yapıyorsun. Senin programını izlemek isteyenler hangi saatte Aynı, nereden evet. takip edecekler hı hı. onu da belirtelim. Ee, peki onu söyleyeyim önce. Tamam. tamam. 94.9 Açık Radyo'nun frekansı e, malum FM frekansı. Ee, ve web sitesi üzerinden de dinlenebiliyor açık adresi üzerinden bütün radyo dinleyebiliyorsun sadece e, benim yaptığım programı değil Pazartesi günleri saat 22'de 22 ile 23 arasında bir saatlik bir gece programı eskiden yatmadan evvel dişlerinizi fırçalayın diye ebeveynler tembih ederdi <gülüyor> buradan çocuk dinleyince evet. yani. cem Sorgucu yani. dinleyin yatmadan evvel ee, bu gençlere e, Tabii öneri hem tehlikeli hem de zor da bir şey bir taraftan her zaman, birçoğunu aslında konuştuk da aslında bunlardan evet, evet. oluşan yani, bir şey evet. yani bu merak bence önemli bir şey. Merak edinip, merak'ı terk etmemek ve daha sonra bunu organize etmek önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve artık zaman bizim böyle tek bir şeyle uğraşmamıza müsaade etmiyor. Bu iyi tarafı. Bu her zaman, her zaman böyleydi bence. Dolayısıyla benim hani mimarlık veya herhangi başka bir şey de okusa ama özellikle mimarlık ise eğitimi ve mimarlık da yapmak istiyorsa ya da yapmak istemiyorsa da neyse onun böyle çok boyutlu olmasını mesela tercih ederim ben. önerim daha doğrusu. Hı. Bu muhtelif şeyler olabilir. İlla bunun içerisinde edebiyat, müzik, sinema olmayabilir, Başka şeyler de olabilir. Ee, ama bu alan çoğaltmak fena bir şey değil. değil. Alan çoğaltmanın bir de şöyle pratik bir şeyi var. Bir süre sonra e, siz e, kendi alanınızdan, kendi isminizden ayrıldığınız ya da terk ettiğiniz zaman e, başka bir yere geçme imkanı tanıyor sizi. Hatta sizi cesur kılıyor bence. Çok. E, çünkü o zaman e, siz böyle bir takım şeyler, angajmanlar içerisinde yaşamıyorsunuz. Yani eğer hmm. Her şey yolundaysa ya da hani riskler bile alabilirsiniz, muhtelif riskler, ekonomik riskler de alabilirsiniz. Yani ama e, o terk etme e, lüksüne sahip olmak fena bir şey değil Hı. bence. E, bu önemli bir şey yani o yüzden Çok alan güzel. çoğaltmak. Bunu söyleyebilirim verer. Harika gençler alanları çoğaltın. Bundan sonra gidin oyunuzu kullanın demeyeceğim. Oyular boşa gitmez. Aynı. Bir yerli müzisyenden. Evet. Yerli yersiz kiliden, parçalar evet. gelmesin <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Yine bir cover, Moon River diyeceğiz ama kimden, senden alacaksın. Atilla ya. niye coverları seçtin bu seferi? Vallahi bilmiyorum. Bir, bir denk iki, geldi. Yani denk geldi. Hani özellikle oturup da hani hep cover seçeyim, ol demedim. Bir iki üç parça seçtikten sonra baktım öyle gidiyor. O zaman bozmayım dedim Peki. paterni. O zaman şeyden geliyor. Fatih Erkoç, Kerem Görsev'den geliyor. Evet. Torpilim yok, Atilla seçti. <gülüyor> ben seçtim, evet. Bu da bir Audrey Hepburn'un meşhur ettiği Breakfast at Tiffany's filminin evet. keyifli parçası. Moon River diyeceğiz ama önce Cem'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Aldına ederim. sağlık. Çok çok keyifli bir program oldu. Valla artık mimar olmak isteyen gelir kapı yumuşalar. <gülüyor> <gülüyor> müzikle uğraşmak isteyen gider radyoyu mu dinler? Yoksa dergilerde ne yazılıyormuş diye merak eden açar okur mu? Harika program oldu canım. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sağ olun beni misafir ol. ettiğiniz için. Çok çok keyifli. Sağ çok olun. teşekkürler. İyi haftalar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Haftaya görüşürüz. I sing you instead the such Ben Atilla Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.